Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve na nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina Men yehdihillahu fela mudille le ve men yudlil fela Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve bat Eмма ba'den estahal hadisi kitabullah ve hayral hidaye hüdü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'â ve kulle bid'atin galâle ve kulle galâletin finnâr Tefsir dersimizde bugün inşallah Muhammed suresinden devam edeceğiz. 47. sure. Surenin diğer adı Kıtal suresidir. Medine'de nazlı olmuştur. 38 ayettir. Medeni bir sure. Şimdiye kadar son birkaç sure Mekki surelerdi. Onlarla ilgili hükümler vardı. Bu sure içerik olarak Tevbe suresine benzer yani savaş hükümlerinden münafıkların durumundan bahseder Bismillahirrahmanirrahim birinci ayet inkar edip Allah'ın yolundan alıkoyanların amellerini boşa çıkarmıştır iki iman edip salih ameller işleyenler ve Muhammed'e indirilene ki o Rablerinden gelen hakkın ta kendisidir iman edenlerin ise günahlarını bağışlar ve hallerini ıslah eder Evet, bu iki ayette genel iki mesele var. Birisi, bir kimse kafirse, kafir olursa onun amelleri olsa dahi onlar boşa gider. Yani kafirin amelleri kabul edilmez. İkinci ayette ise, iman edenlerin iman üzere bulundukları takdirde, sahih bir akide üzerinde bulundukları takdirde günah dahi işlemiş olsalar, Allah onların günahlarını bağışlar yani imanın ameller üzerindeki etkisine vurgu yapılıyor bu hikayette. Mücahit Rahimullah dedi ki ve eslahe balehum kavli onların hallerini düzeltir demektir. 3 İşte böyle. Hiç şüphesiz inkar edenler batıla uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara misallerini böyle açıklar. Mücahit dedi ki batıl ile kastedilen şeytandır yani inkar edenler şeytana uymuşlardır. Dört, Öyleyse inkar edenlere karşı inkar edenlerle karşı karşıya geldiğiniz zaman hemen boyunlarını vurun. Sonunda onları iyice bozguna uğratıp zafer kazanınca da artık bağı sımsıkı tutun. Bundan sonra ya bir lütuf olarak veya bir fidye öyle ki savaş ağırlıklarını bıraksın. İşte böyle eğer Allah dilemiş olsaydı elbette onlardan intikam alırdı. Ancak sizleri birbirinizle denemesi, imtihan etmesi içindir. Allah yolunda öldürülenlerin ise amellerini boşa çıkarmaz. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a şöyle açıkladı. Bu şekilde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile müminler esir konusunda muhayyer bırakıldılar. İster o esirleri öldürür, ister köle edinir, isterlerse de fidye karşılığı serbest bırakırlar. Katade dedi ki, bu ayetin inişinden sonra Müslümanların müşriklerle karşılaşıp savaşlıklar zaman ele geçirdikleri esirler konusunda onları ya karşılıksız ya da fidye karşılığı salı vermekten başka bir seçenekleri yoktu. Ancak bu hüküm Enfal suresi 57. ayetiyle neshedildi. Savaşın ağırlıklarını bırakması şirkin kalmamasıdır. Yani şirk bulunduğu sürece savaş vardır. Allah dilemiş olsaydı elbette onlardan intikam alırdı. Vallahi doğrudur. Allah Teala dileseydi sayısız ordularıyla onlardan başka türlü intikam alırdı. Zira bütün mahlukat onun askeridir ve bunlardan en zayıfını dahi onlara musallat etse karşılarında büyük bir ordu olarak bulurlardı. Allah yolunda öldürülenlerin ise amellerini boşa çıkarmaz kavli. Uhud'da öldürülenler hakkında nazil olmuştur. Evet, Katade Rahimullah böyle açıklamıştır. Hasan el-Basri dedi ki, esirler ancak harp esnasında düşmanları korkutmak için öldürülebilir. Yani onlara gözdağı vermek için öldürülebilir. İmran bin Husayn radiyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müşriklerden iki esiri vererek, karşılığında müşriklerin elinde bulunan iki sahabesini serbest bıraktırdı. Yani esir değişimi yapmıştı böyle şekilde. Mücahit Rahimullah dedi ki, Savaşın ağırlıklarını bırakmasından kast İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi, Yahudi, Hristiyan ve diğer dinlerden olan herkesin Müslüman olması, koyunların kurttan yana güvende olması, farenin tahıl çuvalını kemirmemesi, her şeyde düşmanlığın ortadan kalkmasıdır. Bu da İslam dini diğer tüm dinlere üstün geldiğinde olacaktır. Böyle bir zamanda da Müslümanlar o kadar çok nimete nail olacaklar ki, rahatlıktan ve çalışmamaktan dolayı kişi ayağını yere koysa, Kanayacak hale gelecektir. Yani o kadar kibarlaşacaklar çalışmamaktan dolayı, nazikleşecekler. Bunun Taberi ve i̇bn Asakir Sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Kurba i̇bn Abbas radıyallahu işte Deccal'in çıkışından önceki alametlerle ilgili bir rivayet e, aktarmıştım. Bir iki gün önce. Oranın sonunda Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan bu manayı rivayet ediyordu i̇bn Abbas yani İsa Aleyhisselam'ın nüzulünden sonra o deccali öldürecek, ondan sonra savaş ağırlıklarını bırakacak. Yani savaş kalmayacak. İşte kişi aslana binecek, aslan onu ürkütmeyecek. Yılanı eline alacak, yılan kişiye hiçbir zarar vermeyecek. Bu şekilde her şeyde bir selamet olacak ve yeryüzünde tek bir din olacak. İşte diğer mahlukatın insana bu şekilde zararsız olmaz. İnsanın her şeyden bir bereket görmesi Allah'a itaatten dolayıdır. Yani dinin tek bir din olması, yeryüzünde şık kalmamasından dolayı. Yani bugün insanlar gerek birbirlerinden, gerek çeşitli afetlerden veya diğer mahlukattan zarar görüyor. Bundan dolayı musibete uğruyorsa bunun sebebi yine insanların kendi yapıp ettikleri yüzündendir. Seleme bin Nüfeyl aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oturuyorken adamın biri geldi ve dedi ki, Eyalan Resulü, savaş atları salındı, silahlar bırakıldı. Bazıları da artık savaşın bittiğini, ağırlıklarını bıraktığını söylüyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Yalan söylemişler, asıl savaş şimdi başlıyor. Ümmetimden bir grup hak üzere savaşmaya devam edecek, muhalefet edenlere, muhalefet edenler onlara zarar veremeyecektir. Allah onları rızıklandırmak için bazı toplulukların kalplerini haktan saptıracak ve onlar da kıyamet günü gelene kadar savaşmaya devam edeceklerdir. Kıyamet gününe kadar hayırlar atların alınlarında asılıdır. Savaş ağırlıklarını Yecüc ve Mecüc ortaya çıkana kadar bırakmayacaktır. Yani cihat e, durumu devam edecektir bu şekilde. Bunu Hasan Biri Sınat'ta Nesai Sünenül Kübra'da, Taberani Mucemül Kebir'de, Abdülhakal İşbiyeli Ahkamul Kübra'da rivayet etmişlerdir. Beş, onları doğru yola iletecek ve hallerini düzeltecektir. Yani iman eden sallam ile 6 Altı, ve onları kendilerine tanıttığı cennete girdirecektir. Mücahit dedi ki, cennetlikler hiç kimsenin göstermesine ihtiyaç duymadan, sanki doğduklarından beri orada oturmuşlar gibi Allah Teala'nın kendileri için takdir ettiği cennetteki meskenlerine giderler. Yani onu bulmakta zorluk çekmezler. Katade dedi ki, Allah Teala onlara cennetteki meskenlerini daha önce anlatıp tarif etmiştir. Ebu Said el-Hudri radiyallahu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın şöyle buyduğunu rivayet etmiştir. Müminler cehennemden kurtulup cennet ile cennem arasındaki köprüde durduruldukları zaman dünyada aralarında geçen zulümler hakkında kısas yapılır. Bu haklardan temizlendikleri zaman cennete girmelerine izin verilir. Nefsim elinde olana yemin ederim ki onlardan biri cennetteki yerini dünyadaki yerinden daha kolay bulacaktır. Yani dünyada kendi evini kişi nasıl bulmakla zorlanmıyor. Cennetteki kendisine takdir edilmiş menzilinde aynı o şekilde bulacaktır. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. 7. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlamlaştırır. Yani Allah'tan yardım görmenin şartı Allah'a yardım etmek. Ne demek bu? Katade dedi ki Allah Teala'nın kendisinden bir şey isteyene istediğini vermesi, kendisine yardım edene de yardım etmesi haktır. Ebu Derda'a radıyallahu anh nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Üç kişi Allah sever ve onlara güler ve onlarla övünür. Birisi o kimsedir ki savaşta çepeçevre kuşatıldığında... Allah Azze ve Celle için canıyla savaşır. Bu haldeyken ya ölür ya da Allah Azze ve Celle kendisine yardım edip zafer verir ve şu kuluma bakın benim için nasıl da sabretti buyurur. İkincisi güzel bir hanıma ve yumuşak rahat bir döşeye sahipken gece kalkıp ibadet eden kimsedir. Onun için de Allah şehvetini bırakıp beni zikrediyor. Eğer isteseydi yatıp uyurdu der. Üçüncüsü ise bir kervan içinde yolculuğa çıkan Kervandakiler gece boyunca uykusuz kaldıktan sonra yatıp uykuya daldıkları zaman seher vakti kalkıp gizlice ibadet eden kimsedir. Bunu Taberani Hakim ve İbn-i Mende Tevhid'de Hasen-i Sınad'da rivayet etmişlerdir. Evet, Allah Azze ve Celle yardım ederseniz kavli, haşa Allah Azze ve Celle yardıma muhtaç değildir. Burada kastedilen Allah'ın dinine yardım ederseniz, O'nun dinini destekler, O'nun dini için mücadele ederseniz Allah da size yardım eder demektir. Sekiz, inkar edenler ise yüzü koyun düşüş onlara olsun. Amellerini de boşa çıkartmıştır. Katader dedi ki bu ayet bütün kafirler hakkında geneldir. Dokuz, işte böyle. Çünkü onlar Allah'ın indirdiğini çirkin gördüler. Bundan dolayı o da onların amellerini boşa çıkardı. Burada Allah'ın indirdiği hükümleri, Allah'ın dinini, Sevemeyenlerin amellerinin boşa gittiğini, onların kâfir olduklarını görüyoruz bu etlerine çıkça. Amr bir Meymun el evdi dedi ki, Allah'ın indirdiğiyle kastedilen farzlardır, Allah'ın emirleri ve yasakları yani. On, onlar yer içinde gezip dolaşmıyorlar mı ki, kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kâfirler içinde bunun bir benzeri vardır. Mücahit dedi ki, daha önceki ümmetlerin helak edilmeleri gibi onlar da yerle bir edilecektir. Bu Allah Teala'nın onlara bir tehdididir. 11. İşte böyle çünkü Allah iman edenlerin velisidir. Kafirlerin ise velisi yoktur. Mücahit dedi ki, Allah Teala iman edenlerin dostu ve yardımcısıdır. 12. Şüphesiz Allah iman edip salih amel işleyenleri Altlarından nehirler akan cennetlere girdirir. İnkar edenler ise faydalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir. Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kafiri misafir etmişti. O bir koyunun sütünün sağlıp kafire içilmesini emretti. Koyun salıldı. Kafir kaptaki bütün sütü içti. Sonra başka bir kap getirildi. Kafir onu da içti. Daha sonra başka bir kap getirildi. Onu da içti. Böylece kafir yedi koyunun sütünü bitirdi. Sabah olunca o Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine onun için bir koyun salmasını emretti. Bu defa kafir sütün tamamını içemedi. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Mümin bir mide için yer. Kafir ise yedi mide için yer. içer. Evet. Bunu Müslim, İbn-i İmam Malik, Ahmet ve Tirmiz rivayet etmişlerdir. Nafi dedi ki i̇bn Ömer radiyalanma yanına miskin bir kimse getirince kadar yemek yemezdi. Yani bir misafirle ancak yerdi. Onun yanına yemek yemez için bir adam getirdi. Adam çok yedi. i̇bn Ömer radiyalanma dedi ki ey Nafi bunu yanıma sokma. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Mümin bir mideyle yer, kafir ise yedi mideyle yer. Evet bunu da Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 13. Seni çıkaran memleketinden, kuvvet bakımından daha üstün nice memleketler vardır ki biz onları helak ettik. Kendiler için bir yardımcıları da yoktu. Burada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den çıkarılması kastediliyor. Yani seni o Mekke'den çıkaranlar, düşmanlık edenler, biz onlardan daha da kuvvetli, nice toplulukları helak ettik buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ee, İbn Abbas radıyallahu Aleyhi diyor ki, Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam Mekke'den hicret etmek üzere Sevr Mağarasına doğru... Çıkıp oraya varınca Mekke'ye doğru döndü ve şöyle buyurdu. Sen Allah'ın beldeleri içinde Allah'a en sevgili olansın. Sen Allah'ın beldelerinden bana en sevgili olanısın. Şayet müşrikler beni çıkarmamış olsalardı ben senden ayrılmazdım. Düşmanların düşmanlıkta en ileri gideni hareminde Allah'a karşı düşmanlık eden yani Mekke, Medine gibi harem bölgesinde Allah'a karşı düşmanlık eden ya da katilinden başkasını öldüren yani terör yapan veya cahiliyenin kin ve düşmanlıkları ile öldürendir. Bunun üzerine Allah Teala Nebisi'ne seni çıkaran memleketinden, kuvvet bakımından daha üstün nice memleketler vardır ki biz onları helak ettik. Yani Muhammed 13. ayetini indirdi. Evet, bunu Ebu Yala, Taberi, Saydavi, Haris bin Ebu Usame Sayısnatla rivayet etmişlerdir. 14. Şimdi Rabbinden apaçık bir delil üzerinde bulunan kimse Kötü ameli kendisine süslü gösterilmiş ve kendi hevalarına uyan kimseler gibi midir? Enes Radya dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç şey helak edicidir. Tabi olunan bir heva, boyun eğilen bir tamahkarlık ve kişinin kendisini, bir rivayette kendi görüşünü beğenmez. Bunu Ebu Şeyh Şecer'i sayhli gayri isnatla rivayet etmişlerdir. Elbani Sayül Camii'de sayı olduğunu söyler. İbnü ser'in Sirin dedi ki, İnsanların dinden en hızlı irtidad edenleri heva sahipleridir. Yani dinde bidat olan görüşlere sahip olanlardır. Bunların dinden çıkışı seri bir şekilde olur diyor. Evet, heva sahiplerinin dinden çıkışı binakarlardan daha hızlıdır. Mesela heva sahibi ile burada e, kastedilen Kişinin yaptığı kötülükleri temize çekmesidir. İşlediği günahı sahiplenmesi, savunmasıdır. Heva budur. Yani bidatler de bu yüzden e, heva diye isimlendirilir. Çünkü bidat sahipleri e, yaptıkları şeyle Allah'a yakınlaştıkları düşünürler. İtikatlarında doğru bir itikat üzere olduklarını düşünürler. Halbuki batıl bir itikat üzerindedirler. Dolayısıyla bunda bir yanlışlık görmezler. Böyle itikat ettikleri için bunda bir kusur görmezler. Ama günahkar olan, günahını itiraf eden bir kimse böyle değildir. Yaptığı şeyin yanlış olduğunu bilir. Terk edemese bile yaptığı şeyden dolayı bir eziklik hisseder. Allah'a karşı suçluluk hisseder. Kul hakkıysa kullara karşı bir suçluluk hisseder. Ama yaptıklarını beğenen, onu temize çeken, bundan dolayı günaha girmediğini düşünen, kimseye gelince bunlar heva sahipleridir. İşte böyleleri çabuk dinden irtilat ederler. Zaten itikatları bakımından esasında küfe girmişlerdir. Ama dinden çıkış, yani dünyevi hüküm, siyasi hüküm olarak da dinden çıkış bu heva ehlinde daha çabuktur. O yüzden mesela sünnet inkarcılar gibi kimseler daha çabuk, irtilada yakındır. Nasıl ki bizim zamanımızda deistler umumiyette sünnet inkarcılarındandır. Yani deistler dinden çıkmış kimselerdir, mürted olmuşlardır onlar. ...bunun öncesinde sünnet inkârısı olmayan hiçbir deist yoktur. Öncesinde bir sünnet inkârı vardır yani. 15. Sakınanlara vaat edilen cennetin misali... ...içinde bozulmayan sudan nehirler, tadı değişmeyen sütten nehirler... ...içenler için lezzet veren şaraptan nehirler ve süzme baldan nehirler vardır... ...ve orada onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret, bağışlanma vardır... Hiç ateşin içinde daim olarak kalan ve bağırsaklarını parça parça koparan kaynar sudan içirilen kimseler gibi olur mu? İbn Abbas r.a. ma'in gayri asin kavli tadı ve rengi değişmeyen su ırmakları demektir. Yani öyle bir su ki nehirleri tadı da değişmez, rengi de değişmez. Hiç bozulmaz yani bu. Muaviye bin Hayde radiyallahu Allah Resulü ve vesselam şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Cennette süt denizi, su denizi, bal denizi ve şarap denizi vardır. Sonra bu denizlerden ırmaklar ayrılır. Bunu Ahmet, Tirmizi İbn-i ve başkaları sayısınatla rivayet etmişlerdir. 16 Onlardan kimi gelip seni dinler. Nitekim yanından çıkıp gittikleri zaman ilim verilenlere derler ki o biraz önce ne söyledi? İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürlediği ve hevalarına uyan kimselerdir. Burada işte heva ehlinin, bidat elinin anlayışlarının da kapanmasına bir işaret vardır. Katade dedi ki bunlar münafıklardır. İki adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına girip onu dinlerdi. Ancak biri Allah'ın emirleri doğrultusunda söylenenleri anlayıp aklında tutar ve bunlardan faydalanırken bir diğeri aklında tutmaz ve faydalanmazdı. Yani bir sohbet meclisi düşünün, ilim meclisi düşünün, bunu dinliyor, bir saat boyunca dinliyor, ama o meclisten çıktığında ne anlatıldı? Hiçbir şey yok. Yani bir kulağından giriyor, bir kulağından çıkıyor. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam akmaya akmağa helak olmuş, ronalaret olsun, beyl olsun buyuruyor. Akma söze huni olanlar, yani bir kulağından girip öbür kulağından çıkanlar. Yani e, dinlemek kalbile olmalı. Kaf suresinde e, ileride gelecek belki yakın zamanda inşallah orada e, dinlemenin nasıl olması gerektiği zaten Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Yani tedebbure ederek dinleme olmazsa aynı bu ayette münafıkların durumunun anlatıldığı gibi olur durum. 17. Hidayeti bulmuş olanlara gelince, hidayetlerini artırmış ve takvalarını vermiştir. Makil bin Ubeydillah el-Cezeri şöyle anlatıyor. Atâ bin Ebi Rahimullah dedim ki, burada imanın artıp eksilmeyeceğini söyleyen bir topluluk var. Dedi ki, hidayeti bulmuş olanlara gelince hidayetlerini artırmış ve takvalarını vermiştir. Bu ayeti okudu yani Muhammed 17. ayetini okudu. Allah'ın o kimselere artırdığı bu hidayet nedir o halde? Bakın burada bir, e, mürceye bir reddiye var. İşte imanın artması, eksilmesiyle alakalı olarak. İki, Kaderiye'ye bir reddiye var. Hidayetin Allah'tan olmaz. Allah'ın kişiye hidayet vermez. Çünkü e, kaderiye fırkası, Allah'ın kaderini inkar edenler, hidayeti olmak da, e, sapmak da tamamen insanın kendi tercihine bağlıdır derler. Burada onlara da bir reddiye vardır. 18. Artık onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başkasını mı gözlüyorlar? ''İşte onun işaretleri gelmiştir.'' ''Te'ti'hum bahtaten fekat câe eşrâtuha.'' Yani bazıları kıyametin alameti olmaz diyerek inkar ediyorlar mesela. Bakın ayette sabit. ''İşte onun işaretleri, eşratı, alametleri gelmiştir.'' buyrular açıkça. ''Fakat kendilerine geldikten sonra öğüt alıp düşünmeleri onlara neyi sağlar?'' Yani kıyamet geldikten sonra ibret alsa bu ona ne fayda edecek? Katade dedi ki tekad cae eşratu'a kavli kıyamet yaklaşmıştır demektir. fe enna lehum iza caethum zikrahum kavli kıyamet saati gelip çatınca artık ibret alma, tevbe etme ve salih amellerde bulunmanın ne faydası olacak demektir? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam iki şey söz konusu olmadıkça tevbelerin, salih amellerin kabul olacağını bildiriyor. Bunlardan birisi e, ferdi kıyamet ölüm yani. Cangırtlağa gelinceye kadar. Kişi e, salih amellerden faydalanır. Tevbe etse tevbesi kabul edilir. Ama ölüm anında, Cangırtlağa gelince o anda e, tevbe etse tevbesi kabul edilmez artık. Firavun'un durumunda olduğu gibi. Allah Azze ve Celle'nin kitabında bahsettiği gibi. Bir diğeri de güneşin battan doğmasıdır. Güneş batıdan doğuncaya kadar kapanmayacak olan, batı tarafında bir kapı var, tevbe kapısı. Güneş Battığı yerden doğduğu zaman artık o kapı kapanacak. Tbden veya iman edenin artık imanı o andan sonra kabul edilmeyecek. İşte bu kıyametin büyük alametleri de artık kıyamet sahnesi başlamıştır. Ee, yani güneş battan doğar, ondan sonra kıyamet sahnesi başlar. Yani e, bunun içerisinde işte Deccal'in e, o perde arkasından çevirdiği dolaplardan sonra alenen e, Deccal olarak zuhur etmesi yani bütün alametleriyle zuhur etmesi, yani hadislerde bildirilen özellikleriyle zuhur etmesi, e, o anda ha deccal varmış hakikaten, peygamberin söylediği doğruymuş dese böyle bir imanı artık ona fayda vermeyecek. Veya salameller ameller e, işlemeye kalksa böyle bir şey de söz konusu değil. Çünkü insanın e, şu anki dönemlerde, yani güneş battan doğmadan önce nasıl ameller işliyor, nasıl itikat ediyorsa, yani tercih sahibiyken, hangi safta duruyorsa, Güneş battan doğduktan sonra da o safta bulunacak. Yani kişi bugün e, Deccal kendisi bizzat görünmeden onun komploları dönerken bunlara tabi oluyorsa yarın e, güneş battan doğduktan sonra da o o safta olacak. O andan sonra iman veya tevbesi zaten kabul edilmeyecek. O İsa Aleyhisselam'ın nüzulü, Mehdi'nin çıkışı bunun gibi kıyametin büyük alametleri artık e, kişinin iman veya tevbesinin e, söz konusu olmadığı o kapının kapandığı andan sonra meydana gelecek hadiselerdir. Bu sebeple bazı akılcı yaklaşan ve bu hadisleri inkar etmeye kalkan kimseler şöyle diyorlar. Ya işte Deccal, işte ben senin Rabbinizim diyecek. Bir gözü işte kör olacak, anla kafir yazacak. Bunu her mümin olacak. Nasıl iman etmesin? Böyle imtihan olur. İmtihan bugündü. Güneş battan doğduktan sonra artık o imtihan e, modu geçti artık. İsa Aleyhisselam'a iman edecek eli kitap. Eli kitaptan ona iman etmeyecek. Kimseye kalmayacak onu üzül ettiği zaman. Ama bu iman onlardan kabul edileceğini gösteren bir nas yok. Kabul edilmeyecek bilakis. Ayette buna işaret var zaten. Yani onlar 50 kitap İsa Aleyhisselam'a tabi olacaklar ama dünya hükmü bakımından onun safında yer alacaklar. Bu iman onlardan kabul edilmeyecek. Enam suresi 158. ayetinde zaten bu hüküm açıkça ifade edilmiştir. Rabbinin bir takım alametleri geldiği gün öncesinde iman etmemiş olan veya imanda hayır kazanmamış olan kimsenin imanı kendisine bir fayda vermeyecek diye. Allah Resulü ve Vesselam'da bu ayetin açıklamasında Ebu Veyre Radyalan'ta gelen rivayette işte güneşin battan doğması Deccal'in çıkması, Dabbetü'l Arz'ın çıkması. Bir rivayette Deccal yerine Duhan geçer. Eee Allahu alem. Yani her hepsi de sonuçta güneşin battan doğmasından sonra meydana gelecek hadiselerdir. Evet, Seyil bin Saat Radyo'dan diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orta parmağı ile yanındaki parmağını artık şöyle veya şöyle hangisi muhtemelen şöyledir gösterdi. Bunlar işaret ederek buyurdu ki benim gönderilişim ile kıyamet şu ikisi gibi birbirine yakındır. bu istu ve saatu keheteyn ifadesi Yine diğer bir lafızla işte İsa Aleyhisselam'la kendisi kendisini böyle şey yapıyor. Burada kastedilen Aleyhisselat Nebi Aleyhisselam'dan sonra artık peygamber yok. Artık büyük hadise e, böyle. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geldi. E, İsa Aleyhisselam'ın nüzulü de artık şey olarak, yani o zaten zamanda peygamber olarak gönderilmişti. E, namaz kılması bile bu ümmetten birisinin, Mehdi'nin arkasında olacak. Yani böyle dini herhangi bir değişiklikle gelmeyecek veya yeni bir risalet gibi bir şeyle gelmeyecek İsa Aleyhisselam. Muhammed Aleyhisselatü vesam şeriatına tabi olarak gelecek. Yani Muhammed Aleyhisselatü vesam ile kıyamet arasında artık başka bir nebi yok. İki, i̇ki şey bu. İkisinin arasında artık başka bir şey yok. Nebi Aleyhisselatü Vesselam var, kıyamet var. Artık başka bir nebi gelmeyecektir. Enes Radyalan diyor ki, Resulullah Aleyhisselatü vesam şöyle buyurdu. Kıyametin alametlerden bazıları ilmin yok olmazı. Cehaletin yayılması, zinanın artması, içkinin çokça içilmesi ve erkeklerin sayısının azalıp kadınların çoğalmasıdır. Öyle ki elli kadına bir erkek düşer. Bukhara ve Müslim rivayet etmişlerdir. Enes Radyalan'tan diğer bir rivayet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Deccal öncesi aldatıcı yıllar gelecektir ki, Doğru söyleyenler yalanlanacak, yalan söyleyenler ise doğrulanacaktır. Hain olana güvenilecek, emin olan kişi ise hain görülecektir. O yıllarda rüve bir daha söz sahibi olacaktır. Denildi ki, ey Allah'ın Resulü rüve nedir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Geneli ilgilendiren konularda konuşan fasıklardır. Yani fasıkların geneli ilgilendiren makamlarda söz sahibi olmalardır. Yani bu işte minberler olabilir, hutbe mimberler olabilir, yönetim e, kadroları olabilir. Yani bütün mevkilerde bunların fasıkların söz sahibi olmasıdır. O i̇bn Mesud radıyallahu gelen rivayette ne diyordu? E, her kabileye münafıklarının reis olması ve her çarşıda facirlerinin e, efendi olması diye geçiyordu. Aynı duruma işaret ediliyor. Bu hadisi Ahmet Hasen bir sınatla rivayet etmiştir. Ebu Ureyre radıyallahu gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü ve şöyle buyurdu. Ümmetimden yalancı decceller çıkacaktır. Yani asıl deccaldan önce deccale benzer işler yapan, öyle hakkı, batılı birbirine karıştıran decceller, pek çok decceller çıkacaktır. Bunlar ne sizin ne de babalarınızın duymadığı bid'at sözler söyleyeceklerdir. Onlara karşı dikkatli olun ve sakın fitnelerine düşmeyin. Bunu Ahmet ve İbn-i Vattah El-Bid'a'da Hüseyin İsnab'da rivayet ettiler. Amr bin El-As radiyallahu Abdullah bin Amr bin el-As radiyallahu anhadan Resulullah aleyhissalatü şöyle buyurdu. Şerli kimselerin yükselip hayırlı kimselerin alçalması, lafın ortaya çıkıp amelin mahzun olması ve bir topluluğun mesna okuyup ona kimsenin karşı çıkmaması kıyametin yaklaşma alametlerindendir. Denildi ki mesna nedir? Şöyle buyurdu. Allah azze ve celle'nin kitabı dışında yazdırılan kitaplardır. Bunu hakim, Müsned-ü taberani ve darimi sayısınavlar evlat etmişler Elbani Es-Sai'ye tercih etmiştir. Bakın bugün din adına okunan kitaplar, fıkıh kitapları, yani Kur'an ve sünnet dışındaki kitaplar, rey kitapları. Burada mesnayla kastedemiyor. Bunlar okutulur ve kimse karşı çıkmıyor. Bilakis neredeyse sadece e, Kur'an ve sünnet dersleri yapılsa, vahin dersleri yapılsa, bu e, hoş görülmüyor neredeyse. Allah Resulü'nün haber verdiği gibi gerçekleşmiştir bu. E, bu da demek ki kıyametin alametlerinden. Enes radıyallahu anh'tan gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. İnsanlar mescitler hakkında övünmedikçe kıyamet kopmaz. Mescitler ile övünecekler. Ebu Daud, İbn-i Hacennesai ve başkaları sayısından da rivayet etmiştir. i̇bn Mesud radıyallahu gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Kıyametten önce yalnız tandıklara selam verilecek, ticaret yayılacak, öyle ki bu işte kadın kocasına yardım edecek, akrabalık bağları koparılacak, yalan şahitlik yayılacak, hakka şahitlik gizlenecek, kalem yaygınlaşacaktır. Evet, Hakim ve Ahmet rivayet etmişlerdir. Başka bir rivayette kalem kelimesinin yerine cehaletin yayılması geçer. Yani e, bu maddeler sayılıyor. Kalem yerine cehalet geçiyor ama diğer rivayette. Bu da Allah'ın iyi bilendir. Kalem ve cehalet kelimelerinin birbirinin yerine kullanılması, okullarda okuma artmasına rağmen din konusundaki cahilliğin artmasıdır. Yani sözde bir eğitim var. Sözde okunan, okutulan bir ilim var. Ama Allah için olan bir şey yok ortada. Yani sözün işte zahir olup da amelin mahzun olması diğer hadis de derseğinin durumda olduğu gibi. Bugün, e, ilim vasıtaları mesela sahabe aslında tabiin tabi tabiin tabi, aslında olmayan kadar o kadar çok fazla ki mesela şimdi düşünün sahabenin ilim öğrenmek için nelere muhtaç olduğunu biz şimdi mesela ses kayıtları var, internet var kitap basımı kolay, dağıtımı kolay ilme ulaşmak kolay, yayın vasıtaları eğitim vasıtaları bunlar var ama o oranda da cehalet daha fazla bu imkanların hiçbirisinin olmadığı sahabe, tabi'in, Tebe, tabi'in dönemlerinde ilim hakimdi. İlim vardı, acayip ilim vardı. İlim merkezleri vardı. Alimlerin yani çokça bulunduğu merkezler vardı şehir olarak. Ama şimdi bir tane alim bulamıyoruz. Halbuki bu kadar ilim vasıtası var. Yani cehaletin yayılması ve kalemin yayılmasının birbirinin müteradif olarak kullanılması ile kastedilen bu olsa gerek. Yani ilmin vasıtaları çokça yaygın ama Allah'ı razı edecek, Resul'ün emrettiği asıl o ilim yok. Amelden mahzun, sayı itikattan mahzun bilgiler var. Kıyametten önce sadece tanıdıklara selam verilecek olması, burada güvenilirliğin azalmasına bir işarettir. Yani bu hüküm olarak herhangi bir şey ifade etmiyor. Yani tanıdığın, tanımadığın, herkese selam vermek gerekir manasında değil. Burada kast edilen yani selam vermeye güvenilir kimse bulamayacaksın yani bakıyorsun yani selam verecek Müslüman göremiyorsun neredeyse işaret edilen bu kötülüktür yoksa selam ahkamıyla ilgili bir mesele değil bu selam kime verilir? işte Müslümana verilir en başta Müslümana verilir değil mi? kafire de verildiği olur ama ehli kitap kafirlere falan ama bu şekilde selam verecek kimse göremeyeceğin neredeyse bakıyorsun adam yani translık falan yayıldı adam insana benzemiyor ki bırak yani Müslüman'a falan benzemesin artık insana benzemiyor kadın mı erkek mi o bile meçhul öyle bir vaziyet ticaret öyle yaygınlaşacak ki kadın kocasına yardım edecek bunu biliyorsunuz zaten akrabalık bağları kopacak koparılacak. Bu da vakidir. Nedir bu akrabalık bağlarının koparılması? Ders olmadan önce biraz işaret etmiştik bu duruma gündüz. Şimdi e, akrabalık bağları, mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam akrabalık bağlarını emrediyor. Sahabeler öyle anlatıyor. Mesela müşrik yakınlarına İslam'a çağırırken bu size neyi anlatıyor? İşte akrabalık bağları falan filan. Allah Resulü akrabalık tebliği yapmış yani bağları güçlendirme tevhitle beraber yaptığı davetlerden birisi. Ama buna rağmen ilk savaş müşriklerle, ilk savaş büyük savaş olan Bedir Savaşı'nda Ebu Cehil'le açıyor. Nasıl dua ediyor? Allah'ım bize yardım et. Şu karşımızdaki Muhammed ve ordusunu helak et. Çünkü onlar akrabalık bağlarını kopardılar diyor. Buradan ne anlamamız gerekir? Muhammed aleyhissalatu vesselam akrabalık bağlarını kuvvetlendirme davetiyle geliyor. Ama müşrikler akrabalık bağlarını kopardı diye Allah'tan yardım istiyor ona karşı. Bu şu demek, o cahiliye müşriklerinin anladığı bir akrabalık bağı gözetme var. Bir de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tevhidle bağlı olan akrabalık bağı daveti var. Bunu Kur'an'da bulursunuz. Nuh Aleyhisselam'ın evladı hakkındaki azarlanması, o senin oğlun değildir denmesi, İbrahim Aleyhisselam'ın babası hakkında işte siz tek olan Allah'a iman etmedikçe bizim de düşmanlık girmiştir. İbrahim Aleyhisselam burada akrabalık bağlarını koparıyor mu? Nuh Aleyhisselam oğluyla akrabalık bağlarını koparıyor mu? Ama burada bir bağ kopuyor. Kim koparıyor peki? İman etmeyen koparıyor. Akrabalık bağını koparan iman etmeyen sünnete uymayan kimsedir. Bidate tabi olan kimsedir. Arkadaşlık, kardeşlik, Müslümanlar arasındaki ilişki bağlarında da durum böyledir. Evet, bu bağların korunması lazım. Bizim davetimiz de budur. Ama hangi kayıtla? Allah'a ve Rasulüne bağlılık kaydıyla. Allah'a ve Rasulüne bağlılık olmaksızın oluşturulan bir bağ ise işte Ebu Cehil'in kastettiği akrabalık bağı o. Yani biz şirk koysak da, şirk koysalar da bağlarımızı devam ettirelim. Onların istediği akrabalık bağı bu. İslam'ın getirdiği ise Allah'a ve Resulüne itaat sınırlar içerisinde akrabalık bağlarını devam ettirmek. İslam'da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sahabeden gelen rivayetlere baktığınız zaman bir takım bidat olan şeyler veya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın açık bir nasına karşı açık bir muhalefet sergilendiği zaman en yakın akrabasından derhal bağları kopardıklarını görüyoruz. Bunlar akrabalık bağını mı koparıyor? Din böyle emretmiştir. Akrabalık bağını koparan kimdir burada? O kimse yaptığı şeyden tevbe edip bu akrabalık bağına sarılması lazım. Eğer bunu yapmıyorsa, burada selam sabah kesen kişi değil, isyanında, fıskında, bidatinde devam eden kişi akrabalık bağını koparmıştır. Çünkü bizdeki, bizim itikadımızdaki akrabalık bağı, İki Müslüman arasında yakınlık, komşuluk, arkadaşlık, akrabalık hangi bağ olursa olsun bütün sevgi bağları Allah'a ve Resulüne bağlı olmak zorundadır. Allah ve Resulünden kim bu bağı koparıyorsa akrabalık bağını koparan odur. Dolayısıyla bidat elinden teberri etmeyi bugün sanki akrabalık bağlarını koparmak gibi lanse edenler bu meseleyi aynı Ebu Cehil gibi telakki etmeye çalışanlardır. Bazılar da şey yapar. İşte anne baba ayrıdır. Hayır. Naslarda böyle bir ayrım yok. Anne o baba olsun. Fark etmez. Kur'an-ı Kerim'deki örneklere bakarsanız birisi oğul baba oğul ilişkisi, diğeri İbrahim Aleyhisselam babasıyla ilişkisi. Lut Aleyhisselam'ın karısıyla ilişkisi. En yakınlarla ilişkilerdir yani. Burada şey yok. Yani anne baba istisnası falan yok. Sadece anne baba e muhtaç durumdayken, sen onun yanındaysan sana münker emretmediği sürece onun işlerini görmen hakkında bir lütuf vardır İslam'da. Ama sana seni e, şirke zorluyorsa, bidate zorluyorsa dininden dolayı düşmanlık ediyorsa burada farklı bir durum söz konusu olur. Ama iman etmemiş sana da düşmanlığı yok. Sen yoluna ben yoluma demek istiyor. Böylesiyle dünya işlerinde iyi geçin. Böylesiyle dünya işlerinde iyi geçin. Şimdi düşünün. Musab bin Umeyr radiyallahu anh'ın kıssasını hepiniz bilirsiniz. Yani o Mekke döneminde e, müşrikler içerisinde en zengin, en seçkin ailelerden birinin genç delikanlı evladı. Genç delikanlı dediğim kaç yaşlarında düşünüyorsunuz? Kaç? 10-15 yaş aralığı. Yani bizde çocuk denilen kimseler. Yani o şayet iman etmese Mekke'nin el üstünde tutulan böyle güzel de kokularla süslenen, en e, can canlı kıyafetler giydirilen süslenip sokağa çıkarılan bir çocuğu. Bize göre çocuk. Onlar genç diyor buna. Şebap. Böyle bir çocuk. Parmakla gösterilen bir çocuk. Bu iman etmemesi için yani iman etmek istediğinde annesi hani o eee e, Sıcak sudan elini soğuk suya sokmayan annesi bunu zincirlere vuruyor. Kaçıp Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanına hicret etmesin diye engelliyor, günlerce hapsediyor, zincirlere vuruyor. İman yani bu şeyinden düşüncenden dönmedikçe ben seni bırakmam diyor. Böyle bir vaziyet. Buna rağmen direniyor, bir şekilde kaçıyor. Kaçtıktan sonra artık Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın yanında. O eski kıyafetler falan yok. Yamalı, üstü paşı, yırtık, ha, harap bir vaziyette. Müslümanların imkanları bu şekilde. Böyle bir hayatı seçiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun bu halini görünce duygulanıyor. İşte Mekke dönemindeki e, yani müşrikkenki halini hatırladığını söylüyor. Vesaire vesaire yani burada e, Musab bin Umeyr, anne babasından kaçıyor ya. Yani onlara bakmayı falan reddediyor. Onların yanından kaçıyor. Hayatta bir e, ezikliğe uğramayı tercih ediyor. Ne için? İmanı için. Bu akrabalık bağını mı koparıyor acaba? Yani mücadele suresinin 22. ayetinin e, sebebin huzulüne bakın. Allah Azze ve Celle on, onları neden övüyor? Yani müşrik olan, babasının kellesini getiren var. Yani sen savaşta karşı karşıya kalmışsın. Bu din akrabalık bağlarını korumayı emreden, anne babayı itaati emreden bir din. Müşrikler de bunu kullanmak istiyor. Diyor ki saat bin nevi Vakkas'ın annesi. Yani sizin dininiz size anne babaya itaati emretmiyor mu? Diyor. Dinden dön diyorum sana diyor. Sen dininden dönmedikçe diyor ben aç susuz kalacağım. Ve dediği gibi açlık orucuna giriyor. Günlerce, haftalarca aç kalıyor. Helak olacak kadın. Gerçekten ölümü göze almış. Oğlu iman etmesin diye. dininden dönsün diye. Ve Sad bin Ebu Vakkas dönmüyor. Bunun hakkında da ayet nazılıyor biliyorsunuz. Akrabalık bağını mı koparıyor? Nedir bu? Yani biz dünyada ne için yaşıyoruz? Hangi safın tercihi için yaşıyoruz? Yani o tevili Sa'd bin yapabilir değil mi? Allah işte e, anne babaya itaati emrediyor. İşte ben şimdi dinimden dönmezsem en azından öyle görünmezsem annem aç kaldı ölecek. Yani açlık orucu tutuyor falan filan. Böyle bahaneleri de sarılabilir. İşte sahabe bizim asrımızdaki anlayışın farkı bu. Bizdeki iman zayıflığının sebebi bu. Onlar Allah'ın emrini yerine getirebilmek için bahane arıyorlardı. Açık kapı arıyorlardı. Bizde ise Allah'ın emrinden kaçabilmek için bir bahane arayışı var. Nereden bir ruhsat bulsak? Şimdi düşünün. Sahabenin şu kavlinden siz ne anlıyorsunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü geliyorlar diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü bize hadım olmamıza izin ver. İzin ver, hadım olalım. Ne anlıyorsunuz yani burada? Allah Resulü izin vermiyor. Onlar Allah'a itaat edebilmek için dünyalıklarından, dünyadaki bir takım zevklerinden vazgeçip mazeretler arıyorlar. İtaat edebilmek için mazeretler arıyorlardı. Bizde ise itaat etmemek için, farzlardan kaçmak için, yasakları işleyebilmek için mazeret arama eğilimi var. İşte Sahabenin imanıyla bizim imanımız, bizim dönemimizdeki imanlar arasındaki fark bu. Bu sebeple akrabalık bağını koparmak ve gözetmek meselesindeki anlayış farklılığı da bundan kaynaklanıyor. Neden bu ümmet Ebu Cehil gibi düşünmeye başlamış bu akrabalık bağını olayını? Neden sevginin Allah için olması gerektiği, düşmanlığın Allah için olması gerektiği esası bu kadar yabana atılmış bu kalkmış. Allah için olması şey kalkmış. Her ne şekilde olursa olsun bağım devam ettir. Gözet. Bu radeye gelmiş. Evet. Bu işte e, kıyamet alametlerinden akrabalık bağını koparan kim demek ki? Sünnetleri terk etmekte ısrar eden bidatlerle e, yaşamakta ısrar eden bir kimse sünnet ehli olanlardan bağını koparmıştır. Yahu yani sünnet ehli bana selam vermiyor. O zaman Allah'a itaate dönmen lazım o onunla akrabalığını devam ettirebilmen için. Şart bu, başka bir şey değil. Ben amcamdan, dayımdan, şunumdan, bunumdan alakam kesmişim. E bu nasıl Müslümanlık, akrabalık bağını koparıyor? İşte bu Celil de böyle düşünüyordu. Benimle senin akrabalık bağını devam ettirme mükellefiyetin yok mu? Benim akrabalarımın benimle e, bu e, bağı koruma mükellefiyeti yok mu? Var. Ne yapması lazım bunu yapması için? Bidatinden, şirkinden neyse vazgeçmesi lazım. O zaman kim koparıyor bu bağı? Kardeşim, aleni bir şekilde bu isyan varken de benim seninle bu bağı devam ettirmem mümkün değil. Gidiyorsun evine haremlik senamlık yapmıyor mesela. E akrabalık bağını devam ettirmek lazım diyerek bir bahane uydurabilirim. O ortamda oturabilirim değil mi? Ama bu senin dinine aykırı. O zaman da böyle bir kötülüğün önüne asla geçemezsin. Yarın çalgılı, eğlenceli düğün yapar. O anda katılmak zorunda kalırsın. Başka türlü şeyler de takip eder bunu. Hayır. Sen Allah'ın sınırlarında dur. Allah'ın sınırlarına gelmek zorunda olan O'dur. Veya hanginiz seniz yani? Hepimiz e, Allah'ın ve Rasulünün bize belirlediği sınırlarda hareket etmek zorundayız. Bu sınırın dışına kim çıkıyorsa akrabalık bağını koparan O'dur. Sen eğer bu şekilde olan birisine, bidatinde, şirkinde ısrar eden birisine akrabalık bağı diye bu bağı devam ettirirsen, o akrabalık bağını koparmış olursun. Nereden koparmış olursun? Onunla belki bağını koparmasın ama Allah'tan ve Resulünden koparmış olursun. Allah ve Resul ile alakası kalmaz böyle bir sevginin, böyle bir sılanın. E buna dikkat etmek lazım. Ebu Said el-Hudî radıyallam'dan gelen rivayette, nefsim elinde olana yemin olsun ki, Vahşi hayvanlar insanlarla konuşmadıkça, kişi kamçısının ucuyla, ayakkabısının bağıyla konuşmadıkça, kişinin uyluğu kendisinden sonra ailesinin neler yaptığını kendisine haber vermedikçe kıyamet kopmaz. Bunu İbn-i Şeybe Ahmet hakim rivayet etmişlerdir. Bazıları buna cepteler onu falan filan diyor bilemiyoruz. Belki de çip takılmasından sonra olacak bilmiyoruz yani. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği haberi aynen bildirdiği gibi haktır diye iman ediyoruz. Zira bizim e, aklımızın alınacağı pek çok şeye biz şahit olduk. Yani daha çıkmasından önce böyle bir şeylerde bahsedilse inanmazdık. Bunun gibi nice şeylere şahit olduk. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam verdiği bu haberlere de hepsinden daha fazla e, biz itimat ediyoruz ve tasdik ediyoruz. Abdullah bin Ömer radiyallahu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurduğuna haber veriyor. Öyle genç bir cemaat türecek ki Kur'an okuyacaklar. Fakat okudukları Kur'an onların boğazlarının çemberlerinden öteye geçmeyecektir. Onlardan bir grup çıktıkça hemen kökleri kazınmalıdır. i̇bn Ömer dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden onlardan bir grup çıktıkça hemen kökleri kazınmalıdır fıkrasını 20 defadan fazla işittim. İbn Ömer radıyallarına bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu hadisin son parçasını şöyle nakletti. Nihayet bu cemaatin sürdürdüğü hile ve aldatma esnasında veya onların askerleri arasında Deccal çıkıverecektir. Yani burada haricilerden bahsediyor. Bunu İbn Mace sayısında da rivayet etmiştir. Abdullah bin Amr radıyallanmadan da benzer manada rivayet edilir. Onda da Deccal'in haricilerin arasından çıkacağı e, bildiriliyor. Yani Deccal zaten hayırlı bir söylemle ortaya çıkacak. E, yani insanları böyle kandıracak hayırlı söylemlerle. insanların e, duygularını okşayan sözlerle. Nasıl ki bugün işte hariciler var. İşte Ebu Anzala'dır, Murat Gezenler'dir. Böyle insanlar işte tekfirle ilgili söylemleri kullanarak e, küfür olan akidelerine e, nasıl ikna ediyorlar? İşte bir şeyi gösteriyorlar ama başka bir şeye davet ediyorlar. Allah'ın indirinden başkasıyla hükmetmek küfürdür falan filan söylemini ön plana koyuyorlar. Ama kendileri akidelerinde pek çok Allah'ın indirinden başka şeyleri dayanak edinmişlerdir. Bunların en başında kıyas gelir bunun gibi. E, nasıl ki böyle insanları aldatıyorlar. İnsanlar da bunlar işte hak davetçisi, tevhid davetçisi zannedip peşine takılıyor. Böyle duygulara hitap ediyorlar. Deccal'de böyle söylemlerle ortaya çıkacak. Karcan'ın arasından çıkacak. Ve e, Nebilik de iddia edecek. Şimdi düşünün Usame Bin Laden'in o kadar çok hayranı vardı ki bu adam Nebiyim deseydi bunu tasdikleyecek. Pek çok insan tanıyorum. Mehdi diyorlardı zaten. Yani duygulara o kadar esir bir şekilde ilimden uzak bir şekilde hareket ediyorlar. İşte Deccal de bunu kullanacak. Nebilik iddia edecek. İşte birazcık iman olanlar ondan ayrılacak. Sonra ilahlık iddia etmeye başlayacak. Birazcık daha Zerre kadar kalbinde iman olanlar da onu terk edecek. Geriye uyanlar, ona tabi olanlarla fitnesini e, kat kat katlayacak. Haricerin arasından çıkacak. Ebu Said el-Hudri radiyallahu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Yeryüzü zulüm ve düşmanlıkla dolup da sonra sülalemden veya ehli beytinden bir adam çıkıp, öncesinde zulüm ve düşmanlıkla dolması gibi yeryüzünü ölçü ve adaletle doldurmadıkça kıyamet kopmaz. Bir rivayetinde alnı açık, çekme burunlu şeklinde geçer. Yani Mehdi Aleyhisselam'dan bu şekilde bahseder. bunu Ahmet rivayet etmiştir. Ebu Said Radyalı'nın diğer rivayetinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Ümmetimin sonunda el Mehdi çıkar. Allah onu rahmet yağmuruyla sular, yeryüzü bitkilerini çıkarır, malı saymadan verir, davarlar çoğalır, ümmet yücelir, yedi veya sekiz yıl yaşar. Bunu da hakim, sayısınatla rivayet etmiştir. Evet, kıyamet alametlerinden Bazılarına işaret etmiş olduk böylelikle bu rivayetlerle. Allah Azze ve Celle izin verirse Muhammed Suresi'nin 19. ayetiyle, bu da önemli bir hüküm içeren bir ayet, tevhid kelimesi hakkında. Bir sonraki derste inşallah devam edeceğiz Muhammed Suresi'ne. Subhaneke ve beyandik <Sessizlik> ve eşhedü enle ilahe şerikelek ve estağfurke ve tubilek.